22 Temmuz 2017 Bursa Ayrıfane İlim Derneği. Euzu billahi minash-shaytanir-rajeem. rahim Wal-Asr. Inna insana lafihusr. Illa ve amlu salihat <Sessizlik> ve tawasub il-haq ve tawasub il-sabur. Sadaqallahu l-azim. Alhamdulillahi rabbil-alemin. Evet, bu haftaki sohbetimiz Tasavvuf sohbetlerinin dokuzuncusunu yapacağız inşallah. Bu haftaki işleyeceğimiz konular seyri sübha giren yani Allahı bilmek, bulmak, tanımak, kulluğunu idrak etmek ve layıkıyla Allah'a karşı kulluğunu yerine getirmek gayreti içerisine giren ki buna parantez içinde mürit denilir. Ee, böyle birinin Dikkat etmesi gereken Dokuz amelden bahsedeceğiz i̇bn Arabi Hazretleri e, Böyle bir yolculuğa girdiysen Kendine kamil bir Mürşit yani bir Önder bir rehber bir yol gösterici Bulana kadar Tayin edene kadar Şayet ki bulmadıysam böyle bir şey Bu dokuz amele dikkat edersen Bu dokuz amele hassasiyet gösterirsen Yerine getirirsen Tevhitte ileri mertebelere ulaşırsın, tevhidin derinliklerini kazanırsın ve doğru bir istikamet üzere olursun buyurmakta Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri. Evet şimdi bu dokuz amel neymiş dikkat edilmesi gereken aslında her Müslümanın bu dokuz amele dikkat etmesi ona göre hayatını şekillendirmesinde büyük fayda vardır çünkü e, getirisi yüksektir tevhid üzere yani tevhid daha önceki sohbetlerimizde de dile getirdik Allah'ın birliğini bilmek, birlemek hakikatini e, elde etmeyi sağlar bu dokuz amel şimdi bunları tek tek sıralayacağız ve e, açacağız inşallah i̇bn Arabi Hazretleri bu dokuz amelin dördünü zahirde beşini ise batında kabul edebilirsin buyurmakta zahirdeki ameller açlık uykusuzluk, susmak uzlet evet bunlar o dokuz amelin zahirde olan dört tanesi açlık, uykusuzluk susmak ve uzlettir içinde e, beş amel diğer beş amel ise içteki beş amel ise doğruluk tevekkül, sabır kararlılık ve inançtır tekrar ediyorum doğruluk, tevekkül, sabır kararlılık ve inançtır şimdi bunları tek tek inşallah işleyelim açlık açlıktan kast edilen nedir açlıktan kast edilen yemeği azaltmaktır yemeği içmeyi azaltmaktır mümkün olduğu oranda azaltan kişi ibadet ve taatlerin zevkini almaya başlar ibadet ve taatlere karşı bir hassasiyet oluşur İbadetlerini vaktinde yapar bir üşengeçlik ağırlık hali hasıl olmaz çünkü bu üşengeçlik ve ağırlığı veren topluktur. Mide ne kadar dolu olursa insanda o kadar gaflet yapar. Bu gaflette ibadetlere karşı zayıflık ortaya çıkarır kişide. Dolayısıyla açlığın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz açlık hususunda iki tane hadisi şerifini burada zikretmek istiyorum. Ee, ölçü olarak en çok yiyenin yani ben dayanamıyorum e, ben biraz fazla yemeği kaçırıyorum fazla yiyorum diyenin sınırı ne olacak hadis-i şerifle ortada burada Resulullah Efendimiz diyor ki midenin üçte birini yemek ile üçte birini su ile kalan üçte birini de boş bırakın yani hava için boş bırakın bu yucakta demek ki bizim yemek eğer aşırı bir yemek yeme hissimiz varsa kendimize sahip olamıyorsak burada üst sınırımız dikkat etmemiz gereken üst sınırımız yani azami yiyebileceğimiz sınırımız ortada Resul Efendimiz'in hadis şerifiyle bu ölçü ortaya çıkmış oluyor demek ki ancak midemizin üçte birini yemek ile dolduracağız üçte birini su için ayıracağız kalan üçte birini boş bırakacağız sağlık sıhhat için yapılması gereken azami yemek ölçüsü bu ve yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bir hadisi şerifi daha var farz ibadetlerini yerine getirecek kadar belini doğrultasıya yemek yemen kafidir buyurmakta. bakın bu da hatta bu hususta muhtin ibn Arabi hazretleri bu konuyu açar nafile ibadetlerden dahi bizim sünnet namaz olarak dedi bildiğimiz veya işte nafile ibadet dediğimiz kısmına girer sünnet ibadetlerde namazın sünnet kısımları da çünkü farz ve nafile diye ayrılır namaz kısmı bu nafile ibadetler kısmına sünnet olarak bildiğimiz tüm namazlar nafile ibadetler kısmına girer burada Muhittin İbn Arabi Hazretleri diyor ki nafile ibadetleri dahi oturduğun yerde namazını kılabilirsin yani yeme içmeyi o kadar kısıtlarsan ancak farz namazlarda ayağa kalkıp da o şekilde namazını kılacak şekilde Yeme içmeni kısıtladığın zaman işte burada e, hadis-i şerifte beyan olduğu üzere belini doğrultacak kadar diyor. Tarz namazlarını yerine getirmek için, bu kulluğunu, bu ibadetinin görevini yerine getirmek için belini doğru, doğrultacak kadar yemesi kafidir buyurmaktadır Resulullah Efendimiz. Şimdi burada tabii ki yeme sınırı insanın e, yaptığı işle, iştikal ettiği işle de alakalı bir durum olabilir. Bir çalıştığı iş ortamı çok ağır performans gerektiren, fiziksel aktivite gerektiren bir durum vardır. Şimdi oradaki bir şahıs, ben e, sünnete uyuyacağım, e, Resulullah Efendimizin bu hadisi şerifini işittim, yemeğim kısayım, çok çok az da yetinmeye kalkayım dediği zaman eğer ki o bedeni yapması gereken hareketleri yapmaktan men ediyorsa, işini yerine getiremiyorsa veya da hastalanacaksa tabi ki öyle değil burada ölçümüzü ona göre kendimiz koyacağız bakacağız işimiz durumumuz nedir ona göre herkes kendini bilir ölçüler burada Resulullah Efendimizin koymuş olduğu sözleri kelamı burada ortada buna göre hareket etmek gayreti içerisine girmemiz lazım yemek ne kadar çok yeme ağırlık verirse insan yemek nefsani istek ve arzuları kamçılar Kişinin karnı top olunca, mide top olunca bu sefer e, nefis farklı istek ve arzulara meyleder. Kişide şehvet artar. Dolayısıyla bu sefer şehveti dizginlemek için bir mücadelesi de zorlaşır. Kendinde mevcut olan bu şehveti dizginlemek için bir mücadele etmekte zorlanır kişi. Çünkü e, mide doldu, mide dolunca tüm organlar azdı. Öyle diyelim, öyle... E, ifade edelim. Bütün organları azdırır çünkü aşırı yemek. Ve farklı farklı şeylere nefis e, istek duymaya başlar. Bunun önüne geçmek işte ancak az yemekte. Az yediği zaman insan organlar daha çok böyle lüzumsuz işlerde adeta bir şey gibi kabul edelim gerçi o konuda pek fazla bir bilgim yok ama içimizde bilgisayar uzmana kardeşimiz var bilgisayar gibi kabul edelim nasıl ki pil batarya kısaldığı zaman ömrü ne yapıyor o bilgisayar gereksiz programları kapatıyor İşte vücut da böyle yani az yediği zaman lüzumsuz gereksiz ihtiyaç olmayan kısımları kapatır bu sefer dolayısıyla nefisle mücadele daha da kolaylaşır az yemenin böyle bir faydası vardır. Az yemekten kasıt e, elbette ki oruç tavsiye edilen oruç Resulullah Efendimiz bu oruç ibadetini özellikle üzerinde durmuş tavsiye etmiş. Orucun karşılığı olan sevabın ise ancak Allah indinde olduğunu her ibadetin karşılığı sevap cinsinden ibadet e, ifade edilmiş olmasına rağmen oruç ifade edilmiyor. Allahu Teala orucu e, mükafatını ben vereceğim diyor. Yani o kadar üstün bir demek ki karşılık bir mükafat var ki oruç ibadetine karşılık bunu ancak Allahu Teala oruçlu işte ahirette Allah'a Rabbine kavuştuğu zaman o zaman onun mükafatını görecek. Bu hususta açlıktan kastımız bazı insanlar oruç niyeti taşımadan oruç tutmadan yemeden kısıyorlar mesela işte belki zayıflamak kastıyla veya hatta da biraz daha sağlıklı yaşamak kastıyla bu manada açlığı kastetmiyoruz dinimiz oruçla birlikte yapılacak açlığın faziletli ve getirisi olduğunu beyan etmekte. Onun için oruç yani oruç tutmakta büyük fayda var. Burada oruçta da Resulullah Efendimizin hadisi şeriflerini e, gözümüzün önüne getirdiğimizde pazartesi ve perşembe günleri sünnet olan bu orucun getirisi insanda manevi getirisi çok yüksektir. Nefis terbiyesinde tezkiyesinde tesiri çok kuvvetlidir. Mümkün olduğu kadar dikkat edebilirsek bu pazartesi perşembe oruçlarına yine Arabi ayın başlangıcı, ortası ve sonunda tutulan oruçlar bunların da çok getirisi fazladır. Bunlar Resulullah Efendimizin tavsiye etmiş olduğu oruçlardır. Yani e, vücudu, fiziksel özellikleri e, ne durumda olursa e, orta ayarda sağlıklı ve daha sağlıklı olan insanların Pazartesi ve perşembe günü, haftada iki gün oruç tutmasında herhalde bir sıkıntı sakınca e, olmayacağını düşünüyorum. E, sağlığı yerinde olan insanlar rahatlıkla bunu tutabilirler. Ve bunun manevi çok birçok getirisinden de faydalanırlar. Yine açlık mevzusundan gelmişken e, konuyu biraz teferrupa alalım. Yeme içmeye değinmek istiyorum. Maalesef biz e, toplumumuz Kültür olarak aslında Osmanlı'da iki öğün yemek yenilirdi Bu kültür bize Son yıllarda Son belki de son birkaç on yılda Diyebiliriz Üç öğüne artık bu Türk toplumunda bu yemek kültürü Üç öğüne girdi Üç öğün yemek yeme hadisesi çıktı Hakikatte iki öğün Yani Resulullah Efendimiz'in zamanında da Yapılan uygulama bu şekildeymiş İki öğün yemek yenilirmiş Dinimizin bize tavsiye ettiği de bu sağlıklı yaşamak için. Bu öğünlerimizi eğer iki öğüne düşürebilirsek oruç zaten oruçta bir nevi iki öğün olmuş oluyor işte sahur ve iftar. İki öğün yemek yenildiği takdirde hem vücut daha dinç olmuş oluyor, organlarımız daha sağlıklı çalışmış oluyor ve bunun manevi getirisi de ayrı bir tarafı tabi. Bununla birlikte yediğimiz içtiğimiz şeylere gıdalara dikkat etmemiz gerektiği hususunu dile getirmek istiyorum. İşte dışarıda çalışan Çoğumuz artık toplumumuzda Çalışan olduğu için Dışarıda ister istemez yemek yemek durumunda kalıyor Dışarıda yemek Yemek durumundan mümkün olduğu kadar imtina etmenin manevi birçok getirisi var Yapabilenler için Yani dışarıda bilmediği yerlerde Yemek yemeleri Sıkıntılı Bunları kişiye manevi yönden etkiler Perde yapar Nasıl yapar? Örnek verelim Dışarıda bir yemek yediğimizde Ya da herhangi bir şekilde bir içecek içtiğimizde Yemek yediğimizde Bu yemek yediğimiz Dükkan Yer her neyse Orada bu yemeği hazırlayanlar O işletmeyi işletenlerin Manevi durumu Dine bakış açıları Manevi durumları Hepsi o yapmış oldukları yeme silahe gider Bakın burayı çok dikkatinizi çekiyorum bu, bu konuda hassas olursanız maneviyatınızda da hızla ilerleme olduğunu görürsünüz farz edelim bir lokanta o lokantanın sahibi fazla aldığı malzemede haramına helaline dikkat etmiyorsa hassas davranmıyorsa bir takım 3 kağıt 5 kağıdına kaçıyorsa o malzemede veyahut da o lokantada çalıştırdığı elemanlarının hakkını hak ettikleri gerçek hakkını vermiyorsa onların ücretlerini kısıtlıyorsa kesiyorsa bunun neticesinde yanında çalışan elemanlar ona buğz ederek o yemeği hazırlıyorsa o patatesi soyuyorsa o yemeği karıştırıyorsa yani işte şu patrona bak benim burada hakkım aslında bak dışarıda bu piyasada bu işi yapanlara şu kadar ücret verilmesi gerekirken bu adam bizi biliyor zarure, zaruret halinde bulunduğumuzu piyasada işte bulamayacağımızı bizi kullanıyor burada dolayısıyla bana çok düşük bir ücretle mecburum ben de başka iş de bulamadım yapamadım gibi burada çalıştırıyor ama işte lanet olsun o patron şöyle böyle gibi söylenerek bir takım sözler sarf ederek bu yemeği hazırlıyorsa işte o anda oradayı pişen yeme, o kişilerin manevi halleri o negatif halleri sirayet eder dolayısıyla biz dışarıdan ne kadar ücretini ödemek ücret mukabili o yemeği yesek de öğlen vakti geldiğinde gidip yemek yemek için o lokantaya otursak da o yemeği yediğimiz zaman o yemek bizim vücudumuza birçok zararlar verir. Maneviyatımızı bozar. Bizi perdeler. Allah-u Teala'nın her an her an tecellileri vardır. Latif tecellileri vardır. Şimşek gibi çakan tecelliler vardır. Maneviyatı açık olan uyanık olanlar ancak bu latif tecellileri idrak ederler. İşte orada herhangi bir şekilde e, yanımızdaki bir insanın bir kelamı olur. Aslında o kelamın içerisinde bizim alacağımız bir hikmet olur, sır olur. Eğer uyanık olursak, işte her hep bu gözle bakarsak buna işte basiret diyoruz. Yani kalp gözümüzde bir aydınlanma, bir açılma olduysa şahit, etrafımızda cereyan eden olaylara, etrafımızdaki insanların konuşmalarına o gözle bakarız ve oradan bir hikmet çıkarırız. Yani burada bana ne mesaj veriliyor? Benim burada almam gereken ne? Allahu Teala kuluyla konuşur. Kuluyla nasıl konuşur? Başka bir kulunu, A kişisini B kişisiyle konuşturur. A kişisi B kişisine bir takım sözler sarf eder ama o sözler hakikatte bizedir. O mesajı alabilirsek, işte uyanıksak şayet. Orada manevi olarak o perdelerimiz açıksa, oradan onu alırız. Halbuki o konuşan A kişisi niçin konuştuğunun belki farkında bile değildir. B kişisine bir laf söyler. Ama hakikatte o mesaj bizedir. Allah orada o mesajı bizim almamızı ister. Uyanık olmamızı ister, kulak kabartmamızı ister ki oradan biz bir hikmet çıkaralım. Kendimize bir ders alalım. Belki bir hatamız, bir kusurumuz var. O şahısların, iki şahsın konuşmasından alacağımız ders ile He, ben burada hatamı anladım. Tamam buradaki mesajı ben aldım. Kendi hissime düşen payı aldım deriz. Ve ona göre hareket ederiz. İşte bu hususta uyanık olmak gerekir etrafımızda cereyan eden tüm olayları bu şekilde değerlendirirsek, vuku bulan olayları hep kendimize bir hisse alırız. Ve bundan faydalanırız. Bu hususta dikkat etmemiz gerekir. Yediğimiz, içtiğimiz aynen bu şekilde tarif ettiğimiz gibi. Veyahut bir gittik çay ocağında oturduk çay içtik. Hakeza aynı şekilde o çay ocağının sahibi, orayı işleten ya da onun çalıştırdığı elemanları manevi cihetten bir takım çöküntü içerisinde, ahlaken bozukluk içerisinde iseler, orada pişirmiş oldukları o çay o limonata, o kahve, her neyse o atmosfer içerisinde piştiği için onların maneviyatları, negatif yükleri o çaya, o kahveye yüklendiği için biz içtiğimiz o çay, o kahve bizim ya başımızı ağrıtır ya midemizi ağrıtır ya da işte bize perde yapar gaflet içinde oluruz hakikati göremeyiz etrafımızda cereyan eden olaylardan Allahu Teala'nın tecellilerinden o şimşek gibi çakan anlık tecellilerinden oradaki hikmet ne? bunu anlayamayız, göremeyiz onun için yediğimiz içtiğimiz şeylere çok dikkat edelim, mümkün olduğu kadar dışarıda yememeye gayret edelim, eğer ki ben maneviyatı yaşamak istiyorum, manevi cihetten perdelerimin kalkmasını Hakk'a, Allah-u Teala'ya yakınlık kurmak istiyorum, onu anlamak, yaşamak, kulluğumu layıkıyla yerine getirmek istiyorum, düşüncesindeysek şayet ibadetlerimden lezzet almak istiyorum, yaptığım ibadetlerden lezzet almak istiyorum. Ve ibadetlerimi bu lezzet içerisinde, bu bilinç ve bu içerisinde yapmak istiyorum diyorsak şayet bu hususlara dikkat etmemiz lazım. Çünkü yolun başı buradan geçiyor. Yediğimiz, içtiğimizin helal olması şart. Helal olmadığı sürece kesinlikle perdeli halde bulunuruz. İbadetimizden, taatimizden lezzet almadığımız gibi hakikatlere dair o hikmetleri de asla göremeyiz. Onun için... Bir defa yediğimiz içtiğimiz gıdanın helal yolla elimize ulaşmış olmasına dikkat edeceğiz bir. İkincisi işte dışarıda mümkün olduğu kadar yememeye gayret edeceğiz. Eğer ki dışarıda yiyorsak yemek zorundaysak seçici olalım o zaman. Yani tanışalım ahbaplık kuralım yediğimiz yemek yediğimiz lokantayla ölçelim tartalım manevi cihetten itikadi cihetten seviyesini görelim en azından bunu yapmaya çalışalım o konuda seçici olalım, o tarz yerleri tercih edelim. Bir çay ocağının ya da bir lokantanın. Yine evimizin ihtiyacı için alışveriş yaptığımızda dışarıdan işte market ihtiyacı, bakkal ihtiyacı her neyse, fırın ihtiyacı, ekmek ihtiyacı bu tarz alışverişlerimizi mümkün olduğu kadar dinine bağlı dini inanç itikatları üzere hayatını idame eden kimselerle alışveriş yapmaya gayret edelim. Paramızın onlara nasip olmasını sağlayalım ve onlardan alalım ki onlara destek olalım. Onların büyümesini, onların e, geçimlerini rahat bir şekilde yapmasını sağlayalım. Çünkü daha önceki sohbetlerimizde anlattık ya, mümin birbirinin kardeşidir. Dolayısıyla kardeşini desteklemesi lazım. Kardeşinin zor zamanında ona yardımcı olması lazım. Bunlar hassas konular. Bunlara dikkat etmek gerekir. Dolayısıyla işte bu alışverişlerimizde de e, helal gıdalar satan Artık günümüzde bakkal olayı hemen hemen kalmadığı gibi bir şey. Maalesef büyük marketler kuruldu. Bu büyük marketlerden yaptığımız alışverişler, verişlerde bu hassasiyeti gösterirsek hem paramızın bereketini görürüz, hem aldığımız malın bereketini görürüz. Evimize aldığımız gıdanın da bereketini görürüz. Helal mal satarken yanında haram mal da satan yerlerden alışveriş yaparsak o haram mal satan yerleri haram mal satmak üzere teşvik etmiş oluruz. İşte bunu da, bunu düşünelim yani, bu hassasiyeti gösterelim. Biz diyebiliriz ki ben oradan ben helal gıdalar alıyorum, haram gıda alışverişi yapmıyorum. iyi ama benim oradan yapmış olduğum alışveriş o kurumun ayakta durmasını sağlıyor. Dolayısıyla ayakta durduğu sürece de o haram gıdayı da satacak. O haram gıdayı da satacak yani. Bu konuda hassasiyet gösterirsek, yani bu bilinç, bu şuur içerisinde olursak, toplum olarak, yani müminler olarak, Müslümanlar olarak bu şuur içerisinde olursak, zaten yani birbirimizi desteklersek, Müslümanların e, daha bir canlandığını, daha bir idrak şuur içerisinde girdiğini görürüz. Ama maalesef toplumumuzda bu hassasiyet yok. Üzülerek söylüyorum, bu hassasiyet maalesef yok. Buna e, dikkat etmiyoruz. Yine aynı şekilde evimizde. Yemek pişirildiğinde evimizdeki hanımlarımız bu yemekleri yaparken bu e, yemeği yapış sırasında sevgilerini, muhabbetlerini katarlarsa bu yemek yapılırken işte o yemek evde çoluğa çocuğa hepimize şifa olur. Yani yemek yaparken evuzu besmeleyle başlayıp salavat okuyarak, kelime-i tevhid okuyarak, dua ederek Allahu Teala'dan niyaz ederek Ya Rabbi şu yapmış olduğum, vermiş olduğum nimetlere hamdü senalar olsun. Şu yapmış olduğum yemeği ailemle, çoluğumla, çocuğumla sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde yemeği nasip eyle bizlere ve bu yemeği bizim için şifa eyle. Eşime, çocuklarıma bu yemekten dolayı bize bir şifa nasip eyle. Sana karşı sana yapacağımız ibadetlerde aşk Şevk ver gibi bu duaları yaparak bu bilinç ve şuur içerisinde hanımlar bu yemekleri yaparlarsa inanın o yemekleri yenildiği zaman o evde huzur olur, bereket olur, aşk olur, muhabbet olur, çoluk çocuk, aile arasında, karı koca arasında huzur olur ve yapılan ibadetlerde taat ve lezzet alındığı görülür. Ama karı koca arasında bir tartışma olmuş. Tartışma neticesinde hanım gitmiş mutfakta yemeğini yapıyor. Kocasına söylene söylene, bağıra çağıra olmadık sözler ede ede ondan sonra akşam oturuyorlar birlikte o yemeği yiyorlar. İşte orada huzur olmaz. Muhabbet olmaz. O soğukluk, o donukluk o ibadetten, taatten lezzet alınmaz. O yemeği yedikten sonra sen kalkıp da akşam namazını, yatsı namazını kılmaya kalktığında lezzet almadan bir namaz kılmış olursun. Soğuk zoraki yani yapman gerekiyor diyerekten zoraki bir şekilde ibadet yapmış olursun. O hal mi iyi bu hal mi iyi. Elbette ki tabi ki bunun idratında bilincinde olmak iyi. Bu hususlarda dikkat edilmesi gerektiğini beyan ediyorum. Burada hem sohbetimize katılan kardeşlerimize hem de dinleyicilerimize bu hususlarda inşallah dikkat etsinler. Bunlar çok e, teferruat gibi gözüken şeyler olsa da Hakikatte çok ehemliyetli şeyler yani. Bunların çünkü yansıması birebir bize oluyor. Bu yediğimiz içtiğimiz malzemelerin yansıması direkt olarak bizim maneviyatımıza oluyor. Evet. Midenin işte doldurulmasıyla dedik organlar azar. Gücünü gereksiz hareketlere yöneltir. Düşünme, duyma ve konuşmalara harcar. Gerçekten yeme içmeyi kısıtladığınız zaman az yeme içmeyle birlikte Dedi ki vücut sadece e, yapması gereken genel e, konulara yöneldiği için teferuatu attığı için bir tarafa. Bu sefer kişi lüzumsuz orada burada konuşmaları kulak kabartmaz yani e, dedikodu yapmaz çünkü az yemeyle zaten takati fazla bir takati kalmadığı için ancak ibadetini yapıp ancak e, azami yapması gereken işleri. Ona yöneleceği için lüzumsuz işlerden de otomatikman geri çekmiş oluyor kendini. Bu az yemekle birlikte. Evet açlık bu hususta böylece dile getirmiş olduk. Şimdi geçtik uykusuzluğa. Uykusuzluk aslında açlıkla bağlantılı. Yani ne kadar açlığa dikkat ederse kişi midesini ne kadar doldurmamaya gayret ederse o oranda da uykusuzluğa kavuşur. Bunu deneyebilirsiniz. Akşam yatarken, akşam yemeğini çok fazla yediğiniz zaman, akşam yedik yatarken bir şeyler atıştırdığınız zaman, yattığınızda bir yatarsınız sabaha kalkarsınız. Belki bazen sabah namazına dahi uyanamazsınız. İşte bu tok midenin o gaflet vermesiyle uykudan selam, uykudan uyanamama hali açığa çıkarır. Uykusuzluk eğer ki gece rahatlıkla ben sabah namazına kalkayım vaktinde ezan okunduğunda duyup hemen harekete geçeyim diyorsanız şayet bir defa akşam yemeğini mümkün olduğu kadar işte vaktinde yiyin uzatmayın akşam yatma vaktine doğru uzatmayın ki yani yatma saatinde mide dolu olmasın tok olmasın bu şekilde yatıldığı zaman hem rahat bir uyku uyur insan hem gece, gece ibadetine kalkmak için gece namazına kalkmak için de bir e, tetikleyici etkidir bu midenin dolu olmaması rahatlıkla gece kalkanlar için gece ibadeti için gece namazı için kalkanlar teheccüd namazına rahat kalkabilirler hem de kişi rüyaları hatırlar manevi rüyalar görüp gördüğü rüyada sabah hatırlar deneyebilirsiniz tok olarak yatarsanız rüya hatırlamazsınız belki sabaha kalktığınızda rüya görüp görmediğinizi dahi bilmezsiniz yahut da çok böyle karmaşık anlamsız rüyalar görürsünüz ne kadar aç olarak yatarsanız daha düzenli bir rüya gördüğünüzü ve rüyalarınızı net bir şekilde hatırladığınızı müşahede edersiniz dediğimiz gibi açlık aynı zamanda işte uykusuzluğu da getirir eğer bu uykusuzluk hususuna dikkat etmek istiyorsa kişi yemeği de ona göre kesmesi lazım su hususuna değineceğim su içmek mümkün olduğu kadar ehlullah susamadıkça su içmeyin buyurur Su insanda gaflet yapar. Su almakla birlikte suyu yani e, gereksiz yere alışkanlık haline getirmekten kaynaklanan su içmekle birlikte insanda bir gaflet hali oluşur. Aynı şekilde yatarken de su içerek yatan insanda o da ağır bir uyku yapar. Gece kalkıp gece namazına kalkmak, ibadet etmek zorlaşır. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri olsun Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri olsun Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri olsun Hepsi Ehlullah kitaplarında bu hususu Net bir şekilde dile getirmiş Susamadıkça asla su içmeder Günümüzdeki Bazı tıp doktorları Bunun aksini söylüyor Halkımıza diyorlar ki suyu aşırı Tüketin bol bol tüketin Suyun çok faydaları var Burada ben şunu söylüyorum Şimdi birisi bilim Birisi ilim bilim yanılır ama ilim yanılmaz bu hakikati burada vurgulamak istiyorum çünkü bilim neden yanılır nitekim daha önce geçmişte bilim adamlarının doktorların şu hususta şu şu şu doğrudur böyle böyle yapılması gerekir dediği halde 10 sene 20 sene 30 sene bu doğru diye insanlara deklara ettikleri halde bir şeyi aradan 30 sene geçmiş diyor ki doktorlar uzmanlar biz tespit ettik yanılmışız bunun hakikati böyle değilmiş. Bizim dediğimiz gibi değilmiş diyorlar. Nitekim bu tarz olaylar çok oluyor mesela. Siz de şahit oluyorsunuzdur. Dolayısıyla ben bu manada diyorum yani bilim yanılır. Çünkü bilim, bilimin donesi akıldır. Akılın verisiyle hareket eder bilim. Aklın akıl yaratılmış olduğundan isabet etme ihtimali olduğu gibi isabet etme etmeme ihtimali de var akılın. Dolayısıyla akılın verisine yüzde yüz doğrudur denilemez. Bu bir hakikat. Yani ehlullah bu meseleyi bu şekilde ele almışlardır. Bunu dileyen kimse kabul eder, dileyen kabul etmez. Ama işin hakikatinde vakıf olursanız, olursa insanlar mutlaka bu sözün doğru olduğunu anlarlar. Çünkü akıl yanılır. Akıl dediğimiz gibi daha önceki sohbetlerimizde de beyan ettik, dile getirdik. Akıl bizim beş duyumuzdan gelen veriyle fikir haznemizde bu verileri yoğurarak... Bir hüküm vermekten kaynaklanır. Akıl bu işe yarar. Beş duyumuzdan gelen verileri fikir haznemizde yoğurur. Daha önceki ilmi birikimler, şartlanmalar, bunun içerisine e, zan ve vehim de girebilir. Bunlarla birlikte bir hüküm çıkarır. Bu budur der. İşte bu hükümde isabet etme ihtimali olabileceği gibi yanılma ihtimali de vardır. Ama ilim dediğimiz dedik ya bilim yanılabilir ama ilim yanılmaz ilim dediğimiz mevzu burada kastettiğim ehlullahın Allah'tan aldıkları ilmi kastetmekteyim sahih keşif üzere aldıkları ilmi kastetmekteyim işte bu yanılmaz bu manada e, söylüyorum ilim, ilim yanılmaz diye çünkü i̇bn Arabi Hazretleri ve ehlullahın birçoğu yüksek mertebedeki ehlular, ehlullah biz bu ilmimizi e, Allah-u Teala'dan aldık derler. Sahih keşif üzerine aldık derler. Dolayısıyla bu ilimde yanılma ihtimali yoktur. Çünkü Allah ledün ilmiyle bir ehlullaha ledün yoluyla bir ilim verdiyse onda hata olmaz. Bu hakikati bilelim, anlayalım idrak edelim. Ama bilim akıl verisiyle hareket etmek olduğu için yanılabilir. Nitekim yanılıyor. Biliyorsunuz. Tıp şu alanda bu budur dedi. Ama yıllar sonra diyor ki yanılmışız, hata yapmışız yumurta zararlıdır denedi, sonra yumurtanın zararsız olduğu çıktı misal aklıma şu an bu, bu örnek geldi yumurta için bir takım e, uzmanlar zararlı dediler ama son zamanlarımızda hayır bu ifadeyi çürüttüler hayır yumurta zararlı değil dediler demek ki bilim yanılabiliyor işte bu su hususunda da her ne kadar doktorlar suyu bol tüketin deseler dahi hakikatte ehlullah suyu İhtiyaç olmadığı sürece içmeyin, tüketmeyin buyururlar. Çünkü su insanda gaflet yapar. Gaflet de sizi ibadetten alıkoyar. İbadete karşı şevkinizi kırar. Ama kişide bir fiziksel rahatsızlık var, bir hastalık var, böbreklerinde bir sıkıntı var, bir problem var. Tabii ki o insanın eğer su içmesi gerekiyorsa, onu parantez içinde belirtelim yani. Ha, şimdi kişi hasta, böbrek hastası. Doktorlar tavsiye etmiş, muhakkak su içmen gerekir. Çünkü sürekli bir devir daim lazım böbreğinde. Demiş. Ama bizim bu sohbetimizi dinledi, su içmemek gerekiyor dedi. Bu adam içmedi suyu, böbrekler iflas eder, sağlığını bozar. Bu manada değil. Bir sağlık problemi yoksa, sağlık problemi yoksa bir insanda, sağlığı yerindeyse, işte böyle bir insan suyu tüketmekten, ihtiyaç olmadığı sürece tüketmekten kaçınmalı, imtina etmeli. Ehlullah bu şekilde bu bilgiyi koymuş. Biz de buna inanıyoruz, iman ediyoruz. Çünkü bunlar bu bilgiyi dediğimiz gibi Allah katından sahih keşif üzere aldıkları bilgi. Bir değil, iki değil, birçok ehlullah bunu bu şekilde beyan ediyor. Evet, uykusuzluk mevzusunu da böyle işlemiş olduk. 3. amen susmak. Şimdi ehlullah diyor ki, işte bu bu yolda böyle serüslük yapmak istiyorsan Gereksiz konuşmaktan çekin Konuşacaksan Hakkı konuşacaksan Hak üzere yani Allah'ın razı olduğu Rızası üzere olan bir kelam Edeceksen konuş Ama yok konuşman lüzumsuz Gereksiz ihtiyaç yok boş Male yani Hatta hatta küfür kelimeler O tarz kelimeler Varsa böyle bir şeylerden Kesinlikle imtina etmek lazım Gereksiz konuşmamak gerekir Bu hususa dikkat çeken mesela Hz. Ebu Bekir'den örnek verelim Hz. Ebu Bekir biliyorsunuz makamını sıklık olmasına rağmen Resulullah Efendimiz'in manevi cihetten en yakınlarından biridir. Sıktıklık makamına çıkmış ki mübüvvet makamının altındadır sıktıklık makamı böyle bir mertebede makamda olmasına rağmen Hz. Ebu Bekir dilinin altında bir yuvarlak taş taşırmış dilinin altına bir taş koymuş böyle Kaygan Pıtırağı olmayan Rahatsız etmeyecek dedi O taş ile birlikte Gün içerisinde dilinin altında Ağzında bu taşla gezermiş Sordukları zaman Niçin böyle yapıyorsun dedikleri zaman Ben bir kelam etmek zorunda kaldığımda Bir söz söyleyeceğim zaman ilk önce o dilimin altındaki taş Benim konuşmamı engeller Engellediği zaman hemen düşünürüm Hatırlarım Bu söyleyeceğim söz Kelam Allah-u Teala'nın rızası istikametinde bir kelam mı? Yoksa boş gereksiz bir kelam mı? Eğer ki Allah'ın rızası istikametinde emrettiği hususlarla alakalı bir kelam ise söyleyeceğim söz Allah'ın dinini anlatan, dinini tavsiye eden emribil maruf, anil münker, nevinden bir söz ise o zaman hemen dilimin altından o taşı çıkarır, konuşacağım kelimeyi konuşur, cümleyi konuşur hemen taşı tekrar yerine koyarım buyuruyor Hz. Ebu Bekir eğer ki konuşacağım kelam lüzumsuz gereksizse işte o taş dilemi konuşmaktan alıkoyduğu için hemen hatırlarım. Lüzumsuz olduğu için de hiç taşı çıkarma konuşmamam gerektiğini anlarım ve yoluma devam ederim diyor. Hazreti Ebu Bekir bile bu kadar hassas davranırken yaptığı kelamda, konuşmada biz işte bu hassasiyeti e, göstermemiz gerektiğinin ehemmiyetini herhalde hepimiz anlayabiliyoruz. Çünkü her ne başımıza gelirse ahirette çekeceğimiz büyük sıkıntıların ya da kabirde çekeceğimiz azapların Allah muhafaza eylesin büyük bir kısmı dilimizden kaynaklı olacak boş söz yalan söz gereksiz söz laf taşımak dedikodu yapmak doğruyu söylesem dahi lüzumsuz yerde gereksiz söylemek şimdi evet söz doğru olabilir ama o sözün söylenmesine belki lüzum yoktur. Gerek yoktur. Belki orada bulunan o gruptaki insanların e, bir fitnes, fitneye sebep olabilecektir o sözden dolayı. İşte bu hassasiyeti göstermek lazım. Yani gereksiz, lüzumsuz konuşmamak lazım. Konuşacaksak Allah'ın emrettiği istikamette Allah'ın rızası olan cihetten kelam edeceksek bunları edeceğiz. Ama böyle bir şey yoksa boş, gereksiz, lüzumsuz kelimeler ağzımızdan dökülecekse, işte bu şuuru, bu bilinci taşırsak hemen kendimizi frenleriz o zaman. Bunu her daim aklımızda bulundurursak hemen kendimizi frenleriz. Yal ne yapıyorum? Çünkü dediğimiz gibi ahirette azamın büyük bir çoğunluğu işte bu e, dilden kaynaklı olacak. Resulullah Efendimiz'in yine e, bir hadisi şerifi var. Belki tam olarak o hadis şerifi hatırlayamayacağım ama e, anlam olarak şunu ihtiva ediyor. Siz iki şeyin eee söz vermiş olsaydınız ben de sizin hakkınızda cenneti söz verirdim diyor işte. iki dudağınızın arasındaki ile iki bacağınızın arasındaki. Yani insanın şehveti şehvete düşkünlüğünden kendini muhafaza ederse insan ve iki dudağın arasında bu dilinin afetlerinden kendini muhafaza ederse insan zaten ahiretini Allah'ın izniyle bir Müslüman bir mümin Allah'a kulluğunu da yerine getirerek kazanmış olur. Demek ki bizim en çok e, hataya düştüğümüz ya da e, kusur yaptığımız, günaha girdiğimiz yer işte buralar oluyor. Bu noktalar. Buna hassas olmak lazım. Dikkat etmek lazım. Yine ağzımızdan çıkan her kelam Muhyiddin İkmar-ı Hazretleri buyurur ki ağızdan çıkan her kelam Allahu Teala o çıkan kelama suret giydirir. Ağzımızdan çıkan kelam Allah rızası istikametinde ise bir zikir, bir te tehlil bir tevhid, her neyse ya da bir nasihat, Allah'ın emrettiği hususlarda bir nasihat, böyle bir kelam ise, allah Teala bu kelamı aynı bizim suret gibi, bizim suretimiz gibi havada o, biz gözümüzde görmüyoruz ama o ağzımızdan çıkan kelime surete bürünüyor. Bir insan gibi surete bürünüyor. Keşbih yapıyoruz. Anlaşılsın mevzu diye. Ve güzel kelimeler ettiysek güzel surete bürünüyor. Ta ki mahşer alanında allah Teala bizi hesaba çekeceği zaman işte ağzımızdan çıkan kelamlar her biri surete bürünmüş vaziyette karşımıza gelecek, dikilecek. Hesap günü deniyor ya hesap görüleceği gün. Eğer ağzımızdan çıkan kelamlar allah Teala'nın rızası istikametinde olmayan kelamlar ise, küfür cinsinden ise, şeytana hizmet eden cinsten bir kelamlar ise, iftira ise, dedikodu ise, yani dinimizin şeriatın men ettiği türden kelamlar ise onlar da kötü surete bürünüyor. Allahu Teala onları çirkin bir surete büründürüyor. Ve düşünün bir insan ömrü boyunca ne kadar kelam ettiyse yapmış olduğu kelamdan biriken işte iyi ve kötü surette bir sürü varlık. Ahirette bu hesap günü hesaplar görüleceği zaman "Getirin bu kulumun hesabını." diye buyurduğu zaman Allahu Teala ilgili meleklere Melekler bizim karşımıza işte o kelamlarımızı işte onlar bizim amellerimiz Ameller denilen mevzu bu O kelamlarımızı karşımıza getiriyor İyi surette kötü surette İşte bu dünya hayatında Ne kadar iyi surette Söz kelam ettiysek Allah rızası istikametinde evet. onların o zaman Oradaki oranı fazla oluyor O terazide tartıldığı zaman o taraf ağır basıyor Ne kadar kötü Söz söylediysek boş, mele yani Gereksiz, lüzumsuz, küfür, şirk sözler söylediysek ve bunlara tövbe etmediysek ölmeden önce tövbe etmediysek pişman olmadıysak onların hepsi huzurda karşımıza getiriliyor o teraziye giriyor ve eğer onlar fazla gelirse işte o zaman kul artık ahirette azapla karşı karşıya kalır. ama bu hata kusur bugüne kadar işlemiş olduğumuz hata kusur şirk tövbe nevinden kelamlar yapmış isek bu hatamızı kusurumuzu anlayıp da Allahu u Teala'ya tövbe edersek Ya Rabbi ben bu hatalarıma kusuruma bilerek bilmeyerek işlemiş olduğum tüm günahlarıma ağzımdan çıkan kelamlara tövbe ettim Sen affer affetle affeyle Ya Rabbi Settar isminle ört onların üzerine Ya Rabbi Orada beni mahcup etme varlıklarının huzurunda O günahları ört Beni be o günahlara gösterme, günahları bana gösterme. Bana mağfiret eyle, beni affeyle diye tövbe istiğfar ettiğimiz zaman Allah tövbeleri kabul edendir. Kim samimiyet içerisinde Allahu Teala'ya yönelirse her ne günahı olursa olsun Allah günahlarını affeder. Çünkü Allahu Teala Zümer suresi 53. ayette öyle buyuruyor. Ey nefislerine karşı haddi aşan kullarım. Allah'tan ümit kesmeyiniz. Allah bütün günahlara affeder buyurur. Burada bir istisna yok. Muhittin İbn Arabi Hazretleri diyor ki Allah-u Teala burada istisna koymamış. Allah bütün günahları affeder. Yeter ki kul samimiyet içerisinde Allah-u Teala'ya yönelsin. Hatasını, kusurunu anlasın ve tevbe etsin. Allah'tan mağfiret dilesin. İşte böyle yaptığı zaman eğer ki o ağzından çıkan şirk, küfür, sözleri kötü surete bürünen kelimeler Allah-u Teala onları güzel surete çeviriyor. Yine Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur bazı kulları için. İşlemiş olduğu günahlardan pişmanlık duyup da tövbe eden kulun Allah günahlarını sevaba çevirir. Ayetle sabit. Allahu Teala bizi okullarından eylesin inşallah. Bakın ne büyük bir rahmet. Günahları affetmekle kalmıyor Allahu Teala, günahları sevaba çevirir diyor. İşte o mertebeye erebilmek, öyle bir kul olabilmek, Allahu Teala'ya öyle bir yakınlık kurabilmek, davamız bu olması lazım. Susmak mevzusu da böyle. Bu konuyu da böylece istemiş olduk. Ondan sonra geldik uzlet. Dördüncüsü uzlet. Yani uzaklaşmak. Nasıl uzaklaşmak? Kötü ahlakı terk etmek. Kötü huydan, kötü ahlaktan uzaklaşmak. Kalbinde mal, çocuk, eş, aile, iş, meşguliyetinden uzaklaşmak. Kalbinde Allah ile olmak Tabii ki bu dünya hayatında Herkesin bir meşguliyeti var bir işi var ee, Rızkının temini için tabii ki çalışacak Allah-u Teala Çalışmayı da emretmekte Ama o çalıştığınız işler Kalbinizde yer etmesin Yani Allah'tan sizi Allah'ı düşünmekten perdelemesin Gaflet halinde bırakmasın İçinize o derece sarılıp da Allah'ı unutmayın Bu manaya geliyor yani insan yine işini yapabilir. Çoluğuyla çocuğuyla yine ilgilenecek. Ailesiyle yine ilgilenecek. Onlarla hasbihal edecek, sohbet edecek, muhabbet edecek. Ama o çoluk çocuk sevgisi, o aile sevgisi hali, muhabbeti ya da o iş düşkünlüğü asla kişiyi Allah'ı bilmekten Allah'ı düşünmekten Allah'a karşısında kulluğunu ifa etmek bilincinden uzak düşürmemesi lazım. Perdelememesi lazım. Mesele bu. Uzetten kastedilen bu yani kalbinde Allah'tan gayrısını kalbine koyma. Kalbinden öteki şeyleri uzaklaştır ki Allah ile hemhal olasın. O bilinç ve o şuur içerisinde olasın. Allah ile olmak işte uzdetten kasıt bu. Yine ehlullah bu hususta önce zahiren uzdeti tercih etmiş. Allah'ı bilmek, tanımak yolculuğuna çıktığında demiş ki ben bu kendimi terbiye, teskiye edebilmem için nefis terbiyesi, tezkiyesi. İnsanlardan da uzaklaşmam gerekir ki Belli bir zamana kadar Belli bir noktaya Belli bir kemalata erinceye kadar insanlardan ayrı durmam lazım Çünkü insanların içindeyken Bu şevki yakalamak Bu idraki yakalamak zordur Gerçekten zordur Bu hayatın hengamesi içerisinde curcunası içerisinde Koşturması içerisinde Hem Allah bilinci içerisinde Allah'la birlikte olma Gayretini kalbinde tutmak Öteki mevzuları kalpten uzaklaştırmak zor Bundan dolayı da işte Ehlullah bu samimiyetle bu yolda hızlı yol kat edebilmek için e, zahiri uzdetleri de uygulama olarak yapmışlar. Ne yapmışlar? İnsanlardan uzaklaşmışlar. Uzakta, tenhada Allah ile hemhal olabilecekleri, Allah'ı zikredebilecekleri, ibadetlerine düşkünlük ve ağırlık verebilecekleri bir ortam seçmişler ki bir an önce nefis terbiyeni Teskiyeni tamamlayabileyim Ki zaten e, buna da işte Halvet diyoruz yani uzaklaşmak e, Allah ile bir olmak Bu hadise oluştuktan sonra Yani belli bir mertebede kişi Nefsini terbiye teski ettikten sonra Tüm ehlullah ondan sonra tekrar Halk içerisine dönmüş Önce halktan kaçmış Uzrete çekilmiş Belli bir kemalat noktasına ulaştıktan sonra Tekrar görev ifa etmek üzere Emri bil maruf nehyanın münker görevini ifa etmek üzere bildiği hakikatleri, ulaştığı mertebeleri anlatmak üzere ne yapmışlar? Tekrar halkın içerisine gelmişler. Çünkü ancak halk içerisinde hakla birlikte olabilirsen en kamil nokta budur. Halktan uzaklaşıp hak ile birlikte olmak eyvallah. Ama kamil olanı halk içerisinde hakla birlikte olmak. Görünürde halkın içinde gözükmek, işiyle meşgul olmak ama kalbinde Allah'tan gayrısına yer vermemek Allah Allah'ı bilmek, idrak ve şuurunu kalbinde taşıyabilmek. Mesele bu. Esas bunu başarabilmek, bunu yapabilmek. Uzret hususu da bu. Uzret'ı da böylece dile, dile getirmiş olduk. Bunlar saydıklarımız zahirdeki dört amelde. İşte bu Allah yolunda ilerlemek, Allah'ı bilmek, tanıma kulluğunu layıkıyla yerine getirmek için buna seyir-i sülük diyoruz. Allah'a gidilen yolculuk. Bunu yaparken bir mürit işte mürit deniliyor bu yol, yolcuya da bir mürit kamil bir mürşit bulmadıysa bununcaya kadar dikkat etmesi gereken yerine getirmesi gereken bu dokuz amel vardır diye İbn Arabi Hazretleri bunu saymış ki tasavvuf ehlinin hepsi bundan hem fikirdir ki bu kişi kamil bir mürşit yani kendisine bir rehber yol gösterici bir öğretmen bulana kadar bu amellere sarılırsa doğru yol üzere olur şeytanın saptırdığı yollara sapmaz tevhid hususunda e, güzel bilgiler elde eder ve dosdoğru Allah-u Allah Teala'nın rızası istikametinde olan yol üzere olur diyor. Dört tanesini saydık. Bunlar zahirindeki ameller. Açlık, uykusuzluk, susmak, uzlet. Şimdi batınındaki ameller olan beş amele geçiyoruz. Tevekkül. Tevekkül Allah'a teslim olmak. Onu vekil edinmek, işlerinde vekil edilmek, sebeplerin yoksunluğundan sıkıntı duymadan kalbin Allah'a itimat etmesi tevekkül yani kul mutlak iradenin mutlak yöneticinin Allahu Teala olduğu idrakine vararak zikrimiz var ya ayette geçtiği üzere Bismillahirrahmanirrahim La havle ve la kuvvete illa billah Güç ve kudret ancak Allah'ındır. İşte bu bilince, bu şuura eren kişi Allah'a tam bir teslimiyet içerisine girer. Çünkü bilir ki bu alemde cereyan eden her ne varsa Allah'ın mutlak iradesiyle cereyan etmektedir. Allah'ın mutlak iradesine karşı ona rağmen Allah istemediği bir şeyin cereyan etmesi asla ve kata mümkün değildir. Bu şuura, bu bilince, bu idrake eren insan işte gerçek manada Allah'a tevekkülü de yakalar. Bilir ki bütün işlerin yönetimi Allah'ın elindedir. Allahu Teala nasıl takdir ediyorsa, nasıl irade ediyorsa o ceryan edecek. Burada işte kadere, kaderimizi, kadere iman mevzusu da giriyor, kadere teslimiyet. Yani hakkımızda vuku bulan bir olayın kaderimiz olduğunu anlayıp, idrak edip buna teslim olduğumuz zaman Allah Teala'nın lehî mahfuzda bunu bu şekilde yazmış olduğunu bilip idrak edip işte isyan etmemek başımıza gelen güzel bir o hadise de gelebilir kötü bir hadise de gelebilir. Bu genel hadiseler hükû bulduktan sonra biz buna kader diyoruz. Açığa çıktıktan sonra. Bu başımıza gelen hadiselere insan bir yakınını kaybedebilir, kaza geçirebilir, olumsuz bir şeyle karşılaşabilir. Hadise hükû bulduktan sonra artık hükû bulmuş, kader cereyan etmiş. O zaman bunu Allah indinde böyle bir yazılmış olduğunu ve kaderin bu olduğunu bilip Allah'a teslimiyet içerisinde kul bulunursa işte Allah ile didişmez o zaman. Allah ile didişmez. Bunu kabullenmeyen, itiraz eden hayır nasıl böyle bir şey olabilir? Nasıl olabilir işte falanca nasıl trafik kazası geçirebilir? Nasıl trafik kazasında ölebilir? O adam nasıl gelmiş de bunun arabasına çarpmış? Olamaz, kabul edilemez gibi itirazlar kişiyi isyana sürükler. Böyle bir şey. E, tabi ki tedbir, dinimizde tedbir var tedbir alınacak ama takdir Allah'tan olduğunu da bileceğiz bir şey vuku bulduysa, açığa çıktıysa tedbir şunu da şu hakikat edebileceğiz tedbir takdiri bozmaz bunu da bileceğiz biz ne kadar tedbir alırsak alalım eğer ki allah Teala hakkımızda bir şey yiyip, o şekilde işlemesini takdir ettiyse o vuku bulacak, cereyan edecek ondan kaçma mümkün değil takdir çünkü açığa çıkacak bu şuur bu bilinçte olan insan Allah'a teslim olur ve tevekkül içerisinde olur işte işini Allah'a havale eder Allah'a teslim eder Allah'ı işlerinde vekil edinir Resulullah Efendimiz öyle dua ediyor ya bir sebere çıkarken ailemde vekilsin diyor Allah-u Teala'ya yolculuğumda vekilsin diyor işlerimde vekilsin diyor işte biz de bu bilinç bu şuur içerisinde Allah'ı vekil edelim, tevekkül edelim Allah-u Teala'ya bağlanalım her işimize sen vekilimsin. İlahi Ya Ben seni vekil edindim. Sen ne takdir ediyorsan biz eyvallah deriz. Lütfun da hoş, kahrın da hoş buyuruyor ya. Onun gibi burada rıza göstermek tabii ki. Razı olmak. Evet tevekkül bu. Sabır. Sabır nefsi Allah'tan başkasına şikayetten alıkoymaktır. Sabretmek. Sabır Allah'ın kullarından gelen Sıkıntılara sabretmektir Bir Allah'ın kullarından bize bir takım sıkıntılara ulaşabilir Çevremizdeki insanlardan Allah'ın yaratıklarından Bunlara sabretmek sabır, Bu manada sabır Allah'tan gelene sabretmek Çünkü allah Teala bazen kulunu denemek ister İmtihan eder Bir takım musibetler verir Sıkıntılar verir Hastalıklar verir Bir takım hastalıklara kul düçar olmuş olabilir Bazen amansız hastalıklara yakalanmış olabilir. İşte günümüzde henüz tıbbın çözemediği kanser gibi bir takım hastalıklar var mesela. Bir çözüm bulunamayan. Bu tarz hastalıklarla kulunu imtihan eder. Bir de gelen musibetleri aslında bir hediye gözüyle görmek de bu bakışla bakmak da insana bir hoşluk kazandırır bir e, memnuniyet kazanır Allahu Teala'dan memnuniyet kazandırır başınıza bir takım sıkıntılar gelebilir musibetler gelebilir belalar gelebilir, hastalıklar gelebilir gelen hastalığı adeta bir e, hediyeymiş yani imtihanın bir parçası ya Allah'tan gelen kulunu denemek için gelen bir hediyeymiş dolayısıyla ben bu hediyeden dolayı bundan düştüğüm sıkıntılara sabredeyim ama şu demek değil yani gelen hastalığa sabredip sesini çıkarmamak demek değil. Gelen musibete hastalığa sabredeceğiz ama yardımı, şifayı, tedaviyi Allah'tan isteyeceğiz. Bu hususta i̇bn Arabi Hazretleri der ki en çok mesela sabır hususunda denenen Eyüp Aleyhisselam'dır. Mitekim Kur'an-ı Kerim'de ayetlere de sabittir. Eyüp Aleyhisselam. O kadar sabır derecesinde O kadar kamil Yüksek bir sabre sahipti ki Allahu Teala onu denemesi neticesinde Bir yere kadar Sabretti Burada tabii tabi ayetteki e, Mananın tevili Farklılaşıyor ehlullah arasında İşte o e, Eyüp Aleyhisselam diyor ki Artık bu hastalık Kalbime işledi Kalbime işledi Seni e, zikirden alıkoymasından korkuyorum Ya Rabbi sen bana şifa ver ki ben sana zikirden alık koy, kalmayayım manasında. Burada bu duayı etmesiyle Allahu Teala ondan sonra şifa ihsan eder. İbn Arabi Hazretleri burada der ki işte Allah'tan gelen bir musibete, belaya, hastalığa sabrederken Allah Allah'tan şifa istemeyi unutmayın. Eğer kişi Allah'tan gelen belaya, musibete, hastalığa ben sabredeceğim. Sabır mertebesi makamı çok yüksek makam. Hiç şikayette bulunmayacağım. Kendim hakkında şifa da istemeyeceğim Allah'tan. Ben sabredeceğim ki mükafatını alayım. Düşüncesiyle hareket eden insan cahildir. Bu düşüncede bulunan insan cahildir. Hayır. Bu hastalığa sabrederken Allah'tan mutlaka şifa talep etmek gerekiyor. Şifa talep etmek gerekiyor. Ancak bu sabırla birlikte Allah'tan şifa ederse bir kul işte bu kulun mertebesi kamil mertebedir. Bunu Allahu Teala bizden istiyor. Dua edin diyor. Duanız olmasaydı ne işe yarardınız diyor Allahu Teala bize. Dua edin ki ben duanıza icabet edeyim, vereyim diyor. Yoksa biz kimiz ki aciz kul. Allah'tan gelen bir takım sıkıntı, hastalık, musibet başımıza geldiği zaman ya ben buna sabredeyim. Allah-u Allah Teala'ya bu işi çözmesi için bana şifa vermesi için dua etmeyin sabredeyin ki makamım yüksek olsun kazanayım düşüncesine girerse bu e, cehalet oluyor yani böyle bir şey yok sen biz aciz bir insanız nereye kadar sabredeceksin neye sabredeceksin evet sabır mevzusu da böyle ve inanç bu batındaki beş amelden tevekkül dedik sabır dedik inanç Yine Allahu Teala ayette buyuruyor ki müminlere yardım üzerimizde haktır. İşte biz mümin olabilirsek, mümin olmayı başarabilirsek o zaman Allahu Teala diyor ki müminlere yardım üzerimizde haktır. Yani ben mümine mutlaka yardım ederim buyuruyor. Bu manaya çıkar. Allahu Teala bu ayette böyle buyuruyor. Müminlere yardım üzerimizde haktır. Eğer ki diyor İbn Arabi Hazretleri Allah'ın yardımının sana ulaşmadığını düşünüyorsan şayet o zaman dön kendine bak. Müminliğin neresindesin? Nerede zafiyetin var? Eğer sen kamil bir mümin isen allah Teala'nın yardımı muhakkak seninle beraberdir. Kamil mümin gerçek manada. Eğer ki Allah'ın yardımı bana ulaşmıyor diyorsan işte günümüzde maalesef Müslüman camiasının durumu i̇şte net bir örnek. Dünya üzerindeki Müslüman kardeşlerimizin durumu Müslümanların düştüğü durum Bazen belki içimizden Müslümanlardan isyan edenler oluyor Allah-u Teala affetsin Günaha giriyorlar Ya Allah-u Teala bu Müslümanlara niye yardım etmiyor Niye bu zulümler dünya üzerinde Bütün Müslümanlar üzerinde Neden Müslümanlar her yerde eziliyor Neden zulüm görüyor O zaman dönelim kendimize bakalım işte Biz bu mümin mi mümin ki? Müminliğin neresindeyiz yani? Eğer mümin gerçek manada mümin olmuş olsak Allah'ın yardımının bizim üzerimizde hak olduğunu Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de ayetle sabit. Eğer sen gerçek manada müminsen söke söke Allahu Teala'ya o zaman dersin ki: "Ya Rabbi! Sen bu ayet ile sözünü beyan etmişsin. Müminlere yardım üzerimizde haktır." Ben de senin yardımını bekliyorum. Madem senin üzerinde hak O zaman bana yardımın vuku bulması lazım Açığa çıkması lazım Bunu dersin Nazını yaparsın o zaman allah Teala. Ama ne zaman? İşte o gerçek manada kamil müminliği yakaladıysan Biz işte Önce bu hususta kendimizi sorgulamamız lazım Yani biz müminliğin neresindeyiz? Biz hakikaten mümin miyiz? İnancımız, itikadımız Müslümanlık Dedik ya önce Müslüman olunur bu konuya da burada girmişken tekrar gireyim değişik sohbetlerimizle giriyoruz ama yine sohbeti dinleyen kardeşlerimizden belki daha önceki sohbetleri kaçıranlar olmuştur önce Müslüman olur. Müslüman İslam olmuş teslim olmuş Allah'a teslim olmuş Allah'ın sistemini düzenini kabul etmiş inanmış ve ona teslim olmuş kişi demektir Müslüman Müslüman olduktan sonra bir tık ötesi bir merdiven üstü var müminlik Müslüman olan Allah'ın varlığına inanmış, iman etmiş kimseye Müslüman denir. Ama Mü'min Allah'ın birliğini birlemiş, birliğine inanmış, iman etmiş kişiye denir. Bakın arada çok büyük fark var. Müslüman ile Mü'min aynı şey değil. Mü'min için aynı zamanda Müslümandır da deriz. Bu yolun girişi, kapısı Müslümanlık. Önce Müslüman olunur, ondan sonra Mü'min olunur. Mümin olmak işte o bilinci, o şuuru taşımak. Yani Allah'ın birliğini, o tevhid inancını bilmek. La ilahe illallah sözünün ne demek olduğunun hakikatini bilmek ve yaşamak. Ancak mümin bu şekilde olunur. Mümin buna denilir. Ondan sonra bu müminliğin de bir mertebe ötesi var. Bir basamak daha yukarısı var ki ihsan sahibi mümin deniliyor. İhsan sahibi. Resulullah Efendimiz'e sordukları zaman ihsan ne demek diye sanki görürcesine Allah'a ibadet etmek buyurur. Artık hakikatlerle o kadar hemhal olmuş ki işte tasavvufta buna deniliyor ki yani mümin iman, iman etmiş kimse, ihsan sahibi müminlik mertebesine çıkan ise iman kalıyor orada ikan mertebesine geçiyor. Yani iman kalıyor derken sözüm yanlış anlamasın. İmandan çıkıyor. Kafir oluyor manasında <gülüyor> değil. Yani iman görülmeyene ne diyor biz kelime-i şehadette şehadet ediyoruz değil mi? Şahit olduk diyoruz. Biz o zaman şahit neye olur? Görülene yapılır. Görülene yani gördüysen sen bunu işte o zaman imanın artık ikan mertebesine çıkmış demektir. Ama görmediysen Resulullah Efendimizin getirmiş olduğuna inandım, iman ettim şeriatın emirlerini hükümlerini yerine getiriyorum diyorsun iman ettim diyorsun yerine getiriyorsun o zaman eyvallah Müslüman iman sahibi Müslüman ama hakikatleri de öğrenip idrak edip bunu enfüsünde ve hakkında bu hakikatleri bu ayetleri seyretmeye başladıysan şair, işte o zaman ikan yani yakin elde ettin demektir Allah-u Teala'ya artık orada görüş başlıyor işte o zaman da ona ikan denilmiş. Yani ihsan sahibi müminlik mertebesine ulaşılmış oluyor. Bizim gayemiz bu olması lazım. Amacımız, hedefimiz bu olması lazım. Çünkü kamil bir mümin ancak bu şekilde olur. İşte yine ayetten örnek vereceğiz. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında e, gelip de biz iman ettik dedikleri zaman Bedeviler Allahu Teala ayeti kerimeyle uyardı. ''Mümin olduk demeyin, Müslüman olduk deyin, henüz iman kalplerinize yerleşmedi.'' buyuruyor Allah ayette. İşte bu ayette bu işin delilidir. Müslümanlıkla müminliğin ayrı şey olduğunun delilidir bu ayet. ''Mümin olduk demeyin, Müslüman olduk deyin, henüz iman kalplerinize yerleşmedi.'' buyuruyor allah Teala. O zaman gelip de iman edenlere. Demek ki biz Müslüman olmakla iş bitmiyor, kurtulunmuyor. Eğer Allah'ı bilmek, tanımak, kulluğumuzu da layıkıyla yerine getirmek gayretindeysek, bu amaçtaysak, bu iddiadaysak, bu dünya hayatındayken ben ömrü olduğu sürece Allah'ı bilmek adına ilim tahsil etmek istiyorum, hakikatlere dair öğrenmek istiyorum ki bilinçli, şuurlu bir Müslüman olup, Müslümanlıktan geçip bir besamak üstüne mümin olabileyim ve hatta müminlikten geçip Allah'ı birleme, tevhid mevzusunu da idrak ettikten sonra öyle bir yakin elde edeyim ki Allahu Teala'ya ihsan sahibi mümin olayım diyorsak bu gayretse, o zaman gayret göstermemiz gerekiyor. İlim, ilim, ilim her şeyin başı ilim. Bu da ancak ilimle olur. Bu ilimi alacağız, hazmedeceğiz ve aldığımız ilimi bizden amel olarak yansıması lazım, açığa çıkması lazım. Eğer bu ilimleri öğrenip de bu ilimlerle amel etmezsek sadece üzerimize aldığımız yük olur. Başka hiçbir işe yaramaz. Sürekli yükleniriz, sürekli yükleniriz. Yükleniriz de yükleniriz. Bu yükün altında eziliriz. Eğer bu ilimle amel etmiyorsak, yani hayatımıza geçirmiyorsak, bunun da bize ahirette bir faydası olmaz. Ancak bu öğrendiğimiz ilimlerle amel edersek, hayatımıza geçirirsek, işte onun bize faydası olduğu gibi ilmiyle amel eden ancak marifete ulaşır. Marifet budur. Edindiğin, öğrendiğin ilmi onunla amel ettiğin zaman amel etmenle birlikte oradan açığa çıkan hakikati idrakin aldığın zevk işte buna marifet denir Allah bizi o marifet ehli kullarından eylesin inşallah böylelikle inanç meselesini de he, şu hususu da dile getireceğim i̇bn Arabi Hazretleri fütuhatta beyan eder örnek verir inançla inanç itikat yani itikadın sağlamlığı davasına inanmakla alakalı bir örnek verir İki ordu karşılaşsa, bir tarafta Müslüman ordusu olsa, Müslüman ordusu sayılarının fazla olduğundan dolayı gaflet içerisinde bulunsalar, ya nasıl olsa sayımız fazla, kazanırız deseler, inanç ve itikatları bu Müslüman ordunun zayıf olsa, davalarına inanmakta. İşte bu konuyla ayrıca bir işleriz inşallah cihat mevzusunu allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de beyan ettiği, dile getirdiği cihat hakikati vardır. Maalesef ve maalesef bu cihadın ne demek olduğu ve bu cihat bilinci hakikati toplumumuza bir şekilde unutturulmuş. Bu şuur, bu bilinç, bu hakikati gönlümüze, kalbimize yerleştirmemiz lazım ki o zaman işte o müminliğimiz ancak açığa çıkabilir. Ona ayrı bir ders yaparız. Şimdi şu an için girmeyeceğim. Bu işte iki ordu karşılaşsa diyor, Müslüman inancında ve itikadında zafiyet gösterse, karşısında müşrik ordusu olsa, müşrik ordusu kendi davasına öyle bir inansa ki biz bu savaşı muhakkak kazanmamız gerekir ve kazanacağız diyerek o kendi davası batıl dahi olsa ama bir inandığı dava var. Kendi batıl davasına, müşrik olmasına rağmen kendi davasına inansa Allah diyor inanması hasebiyle o müşrik ordusuna orada yardım eder. Müslümana değil. Çünkü Müslüman Müminliği yakalayamaz İnancı, itikadı bozuk. Bakın bu hakikati çok tefekkür edin. savaş razı. ortamında değil, günümüzdeki ortamda. Aynı da tabii. Derken, savaş derken yani ille karşılıklı e, savaşı. Bu, bu bir teşbih. Örnek alalım. Bunu bütün günümüzdeki, hayatımızdaki her şeyde yani. Ekonomide, sosyal ilişkilerde her şeye oturtalım bunu. Yani biz inancımızda, itikadımızda ne kadar samimiyeti yakalayamazsak Allah'ın yardımı bizle birlikte olmuyor. Ama müşrik kendi davasına ne kadar inanırsa o samimiyeti yakalarsa davasına inandığı için Allah ona yardım ediyor. Çünkü Allah inanana yardım ederim buyuruyor. Bakın inanana mevzuu iyi anlayın. O zaman bizim de demek ki bu inanmada Allah'a inanmada bu imanımızı itikadımızı bir sorgulamamız lazım. Biz maalesef toplum olarak elhamdülillah Müslümanız diyoruz ama müminlik ölçüsüne geldiğimiz zaman acaba kaçımız mümin kaçımız müslüman bunu çok geniş manada bir tefekkür edelim düşünelim üzerinde kendi kendimizi sorgulayalım mümin nasıl olunması gerekiyor bu eksiklerimizi gediklerimizi araştıralım ve o hususta bir çalışma gayret sarf edelim ki o müminliği gerçek müminliği yakalayalım işte o zaman Allah'ın da bizle beraber olur işte o zaman müminler söz sahibi olur işte o zaman müminlere galip gelemez diğer müşrikler. Ah işte bunu bir yakalayabilirsek. Bu, bu bilinç, bu şuur bir olsa o ümmeti Muhammed olma bilinci de işte ancak o zaman yakalanır. Ocu, bucu, şucu ayırımı kalmaz işte o zaman. O müminin şuurunu bir yakalamış olsak o ümmeti Muhammed olma bilincini yakalamış oluruz. Ümmeti Muhammed olma bilincini de yakalarsak şayet dünya üzerinde bütün Müslüman camia mümin olup da o ümmeti Muhammed bilincini yakalarsa. Bunların önünde kimse duramaz işte o zaman. Allah o günleri görmeyi nasip etsin ve o yolda hizmet etmeyi nasip etsin. İnşallah gayemiz, amacımız, davamız budur. Her zaman bunu dile getiriyoruz, vurguluyoruz. İlmimiz nispetinde bu davaya, bu amaca hizmet etmek gayretindeyiz. Ondan sonra kararlılık. Kararlılık yani bir hususta azmedip, cezmedip, yani Allah'ın rızası istikametinde harekete geçtikten sonra Orada sabit durmak Kararlılığını göstermek Yani e, kaypak olmamak Öyle ya da böyle Ya bir şeye karar verdiysek Bir şeyi bu hususta böyle yapacağım dediğimiz zaman O kararımızla birlikte hareket ederek dost doğru bir şekilde O husustaki kararlılığımızı gösterip e, Sabitliğimizi ortaya koymak Allah'a teslim olup bir şeye karar verdik İstişaremizi yaptık Yapacağımız işin Allah rızası istikametinde Olduğu kanaati kuvvetlendi Ölçülerle Kur'an ölçüsü sünnet ölçüsü Hadisle tarttık Hepsinin de uygun olduğunu gördük Gördükten sonra da o işe karar verdik O zaman karar verdiğimiz hususta da Sabit kalacağız Yani o kararı verdikten sonra Acaba macaba gibi orada Vehimlere şeytanın vesvesesine Tuzağa düşmeyeceğiz orada bütün ölçüleri yerine getirip de her şeyin hak yolu üzere olduğu hususu bizde sabitleştikten sonra kararımızda kıldıktan sonra Allahu Teala'ya tevekkül edip yola çıkacağız ve dosdoğru o yol üzerinde gideceğiz orada tekrar zanna düşüp vehme düşüp şüpheye düşüp şeytanın kalbimize attığı ilkaya o vesveseye düşüp de tekrar o işi bozmaya kalkışmayacağız o yoldan dönmeye kalkışmayacağız çünkü bu insanın şeytanın tuzağıdır ve ondan sonra azizallah celle doğruluk doğruluk sözde halde fiilde doğruluk mümin sözünde doğru olacak yani ağzımızdan çıkan kelamımız Allah'ın rızası istikametinde dost doğru kelam olacak yalan karıştırmayacağız halimiz doğru olacak yani Dışarıdan bakan bizim doğru bir insan olduğumuzu görmesi lazım. Takındığımız hal ile, yaşantımızla da doğruluğumuzu e, net bir şekilde sergilememiz, ortaya koymamız lazım. Ve bizden açığa çıkan fiillerimizde de net. Hani Mevlana'nın bir sözü vardır ya, ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol hadisesi. İşte buraya e, getirip oturtabiliriz burada. Doğruluğun da tabii mertebeleri var. E, doğruluk işte bu da kişinin ilimle elde edebileceği bir şey. Doğru Çünkü İbn-i Hazretleri diyor ki Doğru, daha doğru, kamil ve daha kamil vardır Mertebe mertebedir Bu, bu da ayrı bir konu Bunu da teferruatlıca ayrıca işleriz inşallah Burada tabi kişi bulunduğu hale, ahvale, ilim neticesine edindiği ilme göre O doğruluk e, ölçüsünü, mertebesini kendine oturtacak Bu şekilde 5 batındaki ameli de saymış olur Tekrar ediyorum hemen kısaca Demek ki Allah'ı bilmek, bulmak, tanımak, kulluğunu layıkıyla yerine getirmek için bir Müslümanın, bir müminin, bir kendine mürşit, kamil bir mürşit buluncaya kadar takip etti ederse, şu yolu takip ederse dosdoğru Allah'ın rızası istikametinde olur, diyor i̇bn Arabi Hazretleri. Ve bu açlık, uykusuzluk, susmak, uzlet, tevekkül, sabır, inanç, kararlılık, doğru. İşte bu hasletlerle kişi boyanırsa Allah'ın izniyle Allah onu dosdoğru yol üzere kulluğunu layıkıyla yapmaya götürür. İnşallah. Evet bu haftada burada sohbetimizi tamamlıyoruz. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme rabbena atina fid dünya hasaneten ve fil ahireti hasaneten ve qina azaben mar. <gülüyor> Allahümme ufirli veli valideyye velil müminine vel müminati el ahyai minkum el ammat Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin al-Fatihi lima uliha vel hatimi lima sabaha Nasr al bil-Haqq vel-Hadi ila suratika al-Mustaqim ve ala alihi haqqa qadrihi ve miktarihi al-Azim Subhanellezi yar'ani, Subhanellezi mekani, Ya'lenu mekani Subhanellezi Es-salatu ve es aleyke ya Resulullah es ve Es-salamu aleyke ya Allah. Esselatu ve selamu alaikou ya syyid al-ebdin ve ve alaina ejmaein. Subhana Rabbi Rabbi azze ama ve salamun ala al-musallin Rabbi